içinde bize ocağın yansın ocağın sönsün tamam biri var hakimse ocağını söndürmesin sonra bize bir rica edip evde bir kapı vardı bir kapı dış kapı evin haremidir bir şöyle ilgisi kapıdır o evin kapısı eşine basılması tekenin de eşine basılması Camiye eşiğine basır da tekkeye eşiğine basır. Bugün camiye giden eşik yuvana bulmuştu basa basa. Tekkeye gittiğiniz zaman kütz sene evvelki, yüz sene evvelki eşiğe aynen durur. Eşiğe basır mısın? Eşiğ bir evin eşiğe kutsaldır. Oraya yabancı girmez. Oraya haram girmez. Bizim öykümüz evin budur. Ve evlilik de ilk sözümeden sonra resmiyen, resmiye kazanan bir söz kesme yani nişan vardır. Bu bu nişan artı iki gencin kızımız kısımız sene de genç emet emet olduk. Ve iki güzeli evladımız diyeceğim seçilmiş evladımı diyeceğim. Evli ilk adım ilk söz. E, fakir her ikinize e, ayırlar diyeceğim. Onda görür inşallah hayırsını hayırlısıyla. Onun <gülüyor> için gel bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla hayırlı olması niyazıyla. <gülüyor> oh! Ha, Allah eylesin. Bak, Allah eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu inşallah hayırlısın ha son ne görersin? Bin iki ha bir yünde gör İnşallah. Düğünde de ka kabulü su su su taş mı size? <gülüyor> Kızım hadi tebrik <gülüyor> ediyorum. Allah mesut partiyesin. Allah mesut partiyesin. Biz çok istiyorduk bunu ee, kız sizin takmanızı çok sevdiğimiz evet hepsini çok umsederiz. Bütün çok sevdiklerimizdir. Allah müsüst sen. <gülüyor>